بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من ي ه د ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله قتقاتي ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا تساءلون والأرحام آمنوا اتقوا وقولوا قولا ويغفر ذنوبكم الله الذي تسألون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عليكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم به سديدا إن 「あなたは私の知り合いを知っている」 Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim İmam Bukhari rahimahullahın El-Edeb-ül-Mufret yani ahlak hadislerinin bir araya getirildiği kitabımıza devam ediyoruz. Bugün 93 numaralı rivayetteyiz. Bundan bir önceki dersimizde 91'i en son işlemişti hadisi. 92. rivayet zayıf kardeştir. Onun şekilde not alalım. 92 numaralı rivayet. Zayıf. Evet. 93 numaralı rivayet. Evet. Oku, 51 numaralı bab. Babanın terbiye vermesi ve çocuğu da idare araması. Numan imni Beşir Raziye Amir'e göre Amir'e anlattığına göre babam beni al, alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü ve dedi ki ey, ey Allah'ın Resulü ben seni şahit tutuyorum. oğlum Numan'a şunu ve şunu eyip ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çocuğuna başladın mı deyince babam hayır dedi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse benden başkasını şahit tut dedi. Sonra da şöyle dedi çocuklarından hepsinin iyilikte eşit olmalarını seni sevindirmez mi? Babam evet sevindir sevindirir dedi. Öyleyse böyle ad adaletsizlik yapma buyurdu. Hep Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi sallamın böyle bir şey, böyle bir şeye şayet olmaz çocuk çocuklar arasında yapılan böyle biraksızlığa ruhsat değildir. Evet kardeşlerin numara numarı beşiyer alıyor Allah anhu anlatıyor babasının kendisini Allah Rasulü <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüğünü haber veriyor. Kardeşlerin başka bir rivayette diyor ki. Bana babam diyor bir hibe verdi yani karşılıksız ve hak etmeden bir bağışta bulundu diyor. Bunun üzerine Ravahanın kıza amra dedi ki ben Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a buna şahit getirene kadar ben bundan razı değilim dedi diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam'a geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü ben Ravaha kızı amradan olma oğluma bir atiye yani bir bağışta bulundum malımdan bir şeyler verdim diyor. Bunun üzerine、e, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a şahit olmasını istiyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sen diyor diğer çocuklarına aynı şekilde maldan verdin mi yani diğer çocuklarına da mal hibe ettin mi dediğinde o hayır diyor. Ve bunun üzerine Allah Rəsulü Səlam Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın buyurdu ve bunun üzerine o da geri döndü ve o çocuğuna verdiği、e, hibesini geri aldı gelen rivayette. Kardeşlerim Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam'a geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Rəsulü ben oğlum Nu'mana şu şekilde veya şöyle şöyle malı Bağışta bulundum dedi diyor sahabe. Kardeşlerim burada atiye kelimesi、e, hadiste gelen karşılıksız ve hak etmeden verilen maldır yani hibe etme veya tam Türkçesini nedir? Bağışta bulunma manasına geliyor. Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın burada sahabe geliyor ve Allah Rasulü Sallam'a İşte ben oğlum Nuğmana şöyle şöyle mal bağışlayacağım. Sen de şahid ol ey Allah'ın Rasulü diyor. Bunun üzerine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, "Ekkul lewel edikene helle?" Sen diyor bütün çocuklarına bu şekilde malından bağışta bulundun mu? Karşılıksız verdin mi? Demek ki kardeşlerin burada kendisine fetva sorulan şahsın bu konuyla alakalı. Yani. Sorulan soruyla veya durumla alakalı ne yapması gerekiyor? Bütün her şeyi yani durumlarıyla her şeyiyle ne yapması gerekiyor? Soru sorarak öğrenmesi gerekiyor. Eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet deseydi bu ne olacaktı? Hemen caiz konuma gelecekti ama ne yapıyor Allah Resulü vesselam? Senin diyor... Diğer çocuklarına da aynı şekilde malından bağışta bulundun, onlara da verdin mi aynı şekilde? Ne yapıyor? Demek ki burada insan fetvasının en güzel bir şekilde yani hatasız bir şekilde verebilmesi için ne yapması gerekiyor? Her çapıyla yani her şeyiyle durumu ne、e、soru sorana sorarak、e、her tarafını güzel bir şekilde bilmesi、e、<gülüyor> gerekiyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki, hayır ey Allah'ın Resulü, yani ben sadece çocuklarımdan bir, iki, üç veya beş neyse sadece Numan'a malımdan bağışta bulunum, diğerlerine bulunmadım diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, öyleyse fe eşyet gayri, öyleyse git benden başkasını şahit bul diyor. Yani bu ne demek? Aslında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Olayın mümkün olmayacağını ve bir kınama ve bir azarlama olarak ne yapıyor? Sahabeyi geri gönderiyor. Evet. Ve başka bir rivayette diyor ki: Sakın beni bir zulüm, bir haksızlık ve bir adaletsizlik yapılan bir şeyde beni şahit tutmama anlamına geliyor. Böyle diyor Allah Azze ve Celle. Aleyhisselatu vesselam. Sahih Müslim'de gelen bir rivayette de bu mümkün değildir. ben ancak ve ancak hak olan bir şeye şahitlik ederim buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, senin diyor çocuklarının iyilikte eşit olması seni sevindirmez mi? Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu ne yapıyor? Sorduğu soruyla ve aralarındaki konuşmayla İkna etmeye çalışıyor. Yani kalbinin yatışmasını ve o fetvayı kabul etmesini sağlamaya çalışıyor. Ve ne yapıyor? Sen diyor böylelikle, sen diyor diğer çocuklarına da iyilik yapman senin hoşuna gitmez mi? Seni sevindirmez mi? Seni mutlu etmez mi? O da diyor ki tabi ki ey Allah'ın Resulü ben isterim ki bütün çocukların mutlu olsun. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o zaman ne yapma? Ee, o yani sadece bir çocuğunu verip diğer çocuklarını o malından esirgeme diye bir şey yapma ve ne yapmıştır? O zaman onlara vereceğin bağışta, malda ve iyilikte onlara eşit davranmasını emretmiştir Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. <gülüyor> Kardeşlerim olaya ve hadise baktığımız zaman burada Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam Sevgide, muhabbette veya mal paylaşımında kardeşler arasında eşit davranmasını sağlıyor ki ne olsun kardeşler arasında herhangi bir、e, zıtlık, çatışma veya düşmanlık olmasın. Yarın çocuk ne diyecek hayattayken işte babamız falancaya verdi de bize vermedi deyip ne yapacaklar? Ona yapacaklar. düşman olmamalarını engelliyor Allah Resulü aleyhisselatu ve selam. Tıpkı hatırlar mısınız kardeşlerim Yusuf aleyhisselamın kıssasında Yusuf'un diğer kardeşleri ne demişti? Biz görüyoruz ki Yusuf babamıza bizden daha sevgili,、yani、daha sevgili babamız onu daha çok seviyoruz diyerek ne yaptılar? Yusuf'a düşmanlık ya istediler ta ki kuyuya atmalarına ki önce öldürmek istediler. Ama kuyuya atıp ne yapmak? Kurtulma yoluna gittiler. Burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ileride çocuklarının arasında bir düşmanlık, bir gargaşa, münakaşa veya da babalarına karşı, anne babalarına karşı herhangi bir saygısızlık olmaması için ne yapmıştır? Böyle bir yola gitmiştir. Aleyhissalatu vesselam. Muhsin. Ve burada、e, dediğimiz gibi kendisine soru sorulan bir müftünün, bir e, imamın, e, bir alimin olayı etraflıca öğrenip ona göre ne yapması gerekir,、e, fetva vermesi gerekir. Mesela düşünün ki kardeşlerim, eğer ortada karşılıklı bir、e, dava varsa. Veya bir karı koca arasında bir anlaşmazlık varsa, eğer müftü veya alim bir kimse tek taraflı dinlersen, ne yapar? Diğer taraf her zaman zulmeder kardeşlerim. O zaman ne yapması gerekir? Her iki tarafı da güzel bir şekilde dinlemeni ki, ona göre inşaallah ne yapar? Adaletli bir şekilde konuya vakif olur ve güzel bir şekilde fetva vermesi inşaallah. sağlanmış olur ki Allah Rasulü de bunu soruyor etraflıca konuyu öğrendikten sonra senin başka çocukların var mı diyecek sorduğunda evet dediğinde öyleyse hayır yani diğer çocuklarını bırakıp bir çocuğuna bağışla ne yapamazsın mal bağışında bulamazsın ki biz birçok yani çevremizde buna şahit olduk yani bir baba işte birisini bırakıp birisine araba alır ev alır veya birisine maldan fazla verdiği zaman İnanın kardeşlerim o kardeşler öpöz anadan babadan bir kardeşlerin birbirlerine düşman olduğumuzu gördüğümüz、e, maalesef akrabalarımız çıkmıştır. Ki bu da var olan bir şeydir.、Ki、Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu hadisiyle bu olayla da ne yapmıştır? Bize bu olayı、e, açıkça gündeme getirmiştir ki bunun yapılması caiz değildir kardeşlerim. Allah hepimize、e, hayır versin. Evet. E、yine demek ki kardeşlerim bir babanın çocukları arasında mal paylaşımında ne yapması gerekir veya herhangi bir bağışla bulunacaksa bunda adaletli davranması gerekir ki ve yine bu meseleye bakıldığı zaman alimlerin kişiler arasındaki muamelelerde muhakkak konuya müdahil olması gerekir ki ne yapsınlar? En adaletli, en güzel. olanı、e, inşallah güzel bir şekilde、e, yerine getirsinler ve o şekilde fetva versinler. Evet. 94 numaralı rivayet zayıf kardeşler. 95 numaralı rivayet 53. Bak. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Ebu Said radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. カーディスティルム、アブ et、evet, e, ah、t, et am,、e、t ği, i ド・アル・クー i ィアン・ジュ・ブハディス・シャーヘッド・ミシティク、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カーディスティルム、カー Çünkü ona merhamet ettiğiniz zaman yüce olan Allah Azze ve Celle de ne yapacaktır? Muhakkabı size yardım edecektir. Yani merhametiniz yine merhamet doğuracaktır. Çünkü bir iyiliğin karşılığı ancak o iyiliğin、e, cinsindedir kardeşlerim. Merhamet karşılığı gene nedir?、E, merhamettir ki bir kimsenin merhamete olan ihtiyacı bir kardeşine olan ihtiyacından çok daha fazladır kardeşlerim. Allah hepimize merhamet eden ve merhamet olunan kullarından yenilsin kardeşlerim. Evet, 96 numaralı rivayet... <gülüyor> Celil ibn-i Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle durdu. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez. Evet. Bu kadar mı? Evet hocam. Evet. evet. Hadis'in şeyinde yine aynı ama Arapçada bir değişiklik var. Men la yarhamun nas? La yarhamullah. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Aynı, başka bir lafızla geliyor kardeşlerim ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki kardeşlerim burada biraz önceki hadis gibi ve daha önce de işlediğimiz gibi merhamet, rahmet Allah Azze ve Celle'nin vasıflarından, sıfatlarından bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle kullarından dilediğine ne yapar, merhamet eder. Allah Azze ve Celle bizi merhamet ettiği ve merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Ve burada da kardeşlerin biraz önceki rivayette olduğu gibi insanlara merhamet etmeye ne Allah merhamet etmez. Ve daha önce de geçtiği gibi yerdikilere Merhamet edin ki gökte olan Allah da size merhamet etsin buyurmuştur. Alih is-sanatu was-salam. Evet, 99 numara, 96, 97 ve 98 de okuyalım. Daha önce ve 99'a geçeceğiz. Evet, 97 numaranın rivayet. Celil iddiye akıllılar'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Evet, 96 ile aynı. 98. Aisha Rasulullah'a şöyle anlatmıştır. Bedevilerden birkaç kişi Peygamber sallallahu aleyhi süssinden meclerde. İşlerinden bir adam ona, ey Allahım! de soruyor. Sen çocukları öper misin? Allah'a yemin olsun ki biz onları öpmeyi istediriz. Bunun üzerine Allah deyip sallallahu aleyhi süssedem şöyle buyurdu. Aziz ve yücel olan Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben sana ne yapabilirim? Evet bunu da daha önce işlemiştik.、Evet. Allah Azze ve Celle senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben tekrar yerine getiremem veya ben ne yapabilirim buyurmuştur. Allah Resulü Selam. Evet 99 numaralı ribayet. Ribayet、evet, edildiğin süre Hazreti Osman radiyallahu anh. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer radiyallahu anh bir adamı işinde çalıştırdı. İşçi dedi ki, benim şu kadar çocuğum var. Onlardan hiçbirine öpmiyorum. Onlar şöyle bir şey: Aziz ve yüce olan Allah kullarından önce çocuklarına iyi davranmalarına dikkat edin. Evet. Kardeşlerim, rivayete göre, ama、e, Rabbil Allah anhu bir adamı işçi olarak tutuyor ve demek ki yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu gibi. bir çocuk öpüldüğünde bizler diyor benim bu kadar çocuğum var onlardan hiçbirini öpmedim diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh diyor ki muhakkak ki Allah azze ve celle kullarından ancak iyilik edenleri, iyilik sahibi olanları olanlara merhamet eder demiştir. Yani en iyi olanları veya iyilik sahibi dediğimiz zaman kardeşlerim iyilik tabii ki el bir kelimesi Geniş bir kelime sadece Türkçe karşılığı iyilik kelimesiyle karşılık bulması çok kısır kalan bir kelime olur. Ama el bir dediğimiz zaman Arapçası bunu sıla-i rahim de girer, Arapkara bayağı iyilik etme girer ve iyilik etme, itaat etme ve Allah'ın hakkını yerine getirme ve yine insanların hakkını yerine getirme bunların hepsinin adı nedir? El bir kelimesinin karşılığıdır. Yoksa Arapça Türkçe sadece iyilik çok kısır kalan bir manadır kelime karşılık olur kardeşler. Demek ki akrabaaya iyilik etmek nedir? Ondan sonra iyilik、e, insanda bulunmak, itaat etmek, Allah'ın hakkını yerine getirmek ve kulların hakkını yerine getirmek bunların hepsi nedir?、E, i̇yilik kelimesidir ki ancak diyor Allah Hazire Celle bu tür kimselere merhamet eder. Ki biz akrabaya iyiliği gördük, bunun mükafatını gördük. Aynı şekilde bunun yakın akrabalık bağlarını kesenin ne tür bir cezaya mahkum olacağını da gördük. Ve itaat, Allah'ın hakkını yerine getirmek ve insanların hakkını yerine getirmek hepsi de neymiş? Ancak bu tür kimselere Allah merhamet eder diyor <gülüyor> Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Evet, yüz numaralı rivayet. Evet Hasan. Ebu Hureyra Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Seli'mi şöyle dediğini işittim dedi.、Evet. Allah'ın büyücü olan Allah merhamet edip, yüz parça partiyle istedi de 99 binin kendi katına alıtıyordu. Ve yer yüzünde bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan dolayı yaratık, yaratıklar birbirlerine merhamet ederler. Hatta bir ad yavrusuna zarar verme korkusundan dolayı ayağını ona değmesin diye kaldırır. カデシテルン・アブ・ウレラ・ロディ・アロー・マン・ホディュー・ケイ・ジャー・アロー・アザ・ウェジェル・アロー・マテ・ミア・テジュズ・イン。アロー・アザ・ウェジェル・マー・ハメティ・ラハメティ・ユズ・パッチェヤ・アユズ・ダ。カデシテルン・ v ー・トゥル・ハディス・ラー・ディー・ビル・ユミティ・メー・ベ・ミス v ン・ナリチン・ビル・ムジダ・ワール・カデシテル・ケイ・コノイ・アラ・カディス・エ olarak alimlerimiz diyor ki bu hadisin şeyin、e, şerhinde eğer diyor Allah Hazreti Cenle hüzünle kederle gamla dolu bu dünyada eğer sadece bir insan için bir tane rahmet verdiyse ki düşünün insanın kalbindeki İslam Kur'an namaz ve rahmet ve Allah Hazreti Cenle bu bir rahmetle o kadar nimet verdiği halde insan diyor acaba öbür tarafta yani kalıcı olan Ahiret diyarında acaba diyor Allah o 99 merhametle kendisinin sakladığı 99 merhametle acaba insana bir Müslümana nasıl merhamet eder diyor. Ve burada da ne vardır? Müslüman için bir müjde vardır diyor alimlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Yani tasavvur edin. Eğer Allah Azze ve Celle merhameti yüz parçaya ayırmış ve sadece bir parçasını dünyaya indirmiş dünyadaki insanlara merhamet ediyor ve bununla da bize İslam'ı bahşetmiş, bize Kur'an'ı bahşetmiş, bize peygamberler indirmiş, kitaplar indirmiş ve daha birçok rızıklarla rızıklandırmış ise acaba kendisine sakladığı ahirete sakladığı o doksan dokuz tane merhametle bize nasıl、e, muamele eder? İnşallah güzel şekilde muamele eder. Merhametiyle muamele eder. Ki biz bunu、e, istiyoruz. Ve doksan dokuz tanesini kendisine sakladı diyor. Bir rivayette de 私たち t 1つ e 1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの r a の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの s つの1つの1つの s つの1つの1つの1つの i つの1つの1 e の1つの1つ e 1つの1 e の1つの1つの1つの1つ i k つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 l の1つの1つの1つの l つの1つ s 1つの、yani ah、a つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 e, e sadece ondan bir parça ayırdı. Yani yüz tane merhametten sadece bir tanesini indirdi. Ve başka bir rivayete diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ondan bir rahmet indirdi ki onunla diyor cinlere, insanlara ve hayvanlara merhamet etti diyor Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam. İşte diyor o bir cüzle ne yapar? İnsanlar、şey、yaratıklar bütün yarattığı Allah Hazire Cenânın yarattığı şeyler. birbirine merhamet eder diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta öyle ki diyor bir at ne yapar ya kendi yavrusuna tayna isabet etmesin diye ne yapar ayaklarını yukarı kaldırır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim eğer at şey ile meşgul olan veya bunu bilen varsa At gördüğümüz veya bildiğimiz kadarıyla çok hareketli, çok hızlı、e, hareket edebilen bir hayvan. Yani çok atik güçlü ve ne yapabilir, her an zarar verebilecek bir yapıya sahip. Ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem özellikle yani gelişi güzel seçilmiş bir hayvanda değil. Yani böyle çok e, hantal, e, ne bileyim kaplumbağa gibi çok hare、e, yavaş hareket edebilen bir hayvan değil. Aksine kuvvetli, güçlü ve çok hızlı hareket edebilen bir hayvan. Yani anında zarar verebilir. Hani mesela bazen çifti atar, şu olur bu olur. Anında zarar verebilecek bir hayvan ve böyle bir hayvan bile o hızlılığına, çevikliğine, güçlerine rağmen atına, şey, yavrusuna, tayına zarar vermesin diye ne yapar diyor? Merhamet eder de ayaklarını kaldırır diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu da rasgele söylenmiş bir söz değildir. Çünkü Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi hevasından, hevesinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak buyuktur kardeşler. Sallallahu Aleyhi Wasallam. İşte burada da kardeşlerim, eğer bir tane merhametle Allah bu kadar merhamet ediyorsa kullarına demek ki、e, bu vaad edilen yani 99 tane merhametin geciktirildiği ahiret nedir? Müslümanlar için ne vardır bir、e, müjde vardır ki burada da aynı zamanda insanları iman etmeye teşvik verdir kardeşlerim. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iman etmeyen ne yapamaz? Cennete giremez diyoruz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş, olmazsınız buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve yine hadise bakıldığı zaman tövbe etmeye ve Allah Azze ve Celle'ye yönelmeye, günahlardan dönmeye, tövbe etmeye bir teşvik vardır. Allah hepimize、e, hayır versin Demek ki kardeşlerim bir Müslüman Allah Azze ve Celle'nin katındaki bu 99 rahmeti merhameti elde edebilmek için yaratılmış olanlara merhametli olmak için yarışması bunun için ne yapması ee, uğraş sarf etmesi、e, gerekir Allah Azze ve Celle hepimize merhamet ettiği kullarından eylesin. Evet 101 numaralı bir hadis ve başka bir konuya geçiyoruz kardeşler. Evet. Okur. Komşuya davranmayı tavsiye. Aziz Aşık, Aziz Aşık şehir radyolarından anlatıldığına göre fevkanlar salalı ayımsalım şöyle dedi. Cevheri devamlı olarak bana komşuya iyi davranmayı tavsiye ediyordu. Hatta onu komşuyu komşuya, komşuya mirasçı kalacağını zannettim. Evet, kardeşlerim bu kariye rahimullah yeni bir konuya geçerek. İşte aileden başladı, işte akrabalıkta devam etti, merhameti anlattı. Şimdi de halka biraz ne yapmaya büyümeye başladı. Komşulara geçti, komşulara iyi davranmakla alakalı. Dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Hanımdan gelen cüvanette diyor ki, Cibriğil Aleyhisselam komşuya iyilik yapmayı tavsiye de bana o kadar çok fazlalastır ki, hatta ben zannettim ki Allah Azze ve Celle komşuyu komşuya mirasçı bırakacağını emredeceğini zannettim diyor. Yani o kadar fazla komşuya iyiliği emretti ki Cibril Aleyhisselam gelip gittikçe ben zannettim ki Allah Azze ve Celle neredeyse komşuyu komşuya mirasçı bırakacağını zannettim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Kardeşlerim komşu denildiği zaman işte evinize yakın olabilir veya iş yerinizdeki kimse olabilir veya Çalıştığınız çarşıdaki kimse olabilir veya mezicide sürekli gidip geldiğiniz kimse olabilir nedir bunların hepsi komşudur ki bu、e, komşunuz bir kafir olabilir veya bir paşlık olabilir veya hakikaten siddet bir kimse iyi bir Müslüman olabilir veya düşman olabilir yabancı olabilir fayda veren veya zarar veren yakın çok yani Komşu dediğiniz zaman sadece bir kalıba girmiş kimseler yoktur. Çünkü insanlar iyisi de vardır, ne var kötüsü de vardır. Eğer komşu kafir ise veya kötü bir kimsesse, bu sefer kimsenin onu davet etmeye karşı mesuliyeti de davete karşı ne yapar bu şekilde artar kardeşlerim. Ve bununla alakalı olarak Ama、e, radiallahu anhu Abdullah imamı diyor ki kendisine bir koyun kesildiği zaman hizmetçisine dedi ki. Sen Yahudimiz olan komşumuza bundan verdin mi? Sen Yahudi, komşu, Yahudi olan komşumuza bundan verdin mi? Çünkü ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Cibril bana komşuya iyiliği o kadar çok vasiyet tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim diyerek Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'u da bu şekilde söylemiş. Bakın Yahudi bir komşusu Ama kendisi için bir koyun kesildiği zaman hemen ne yapıyor? Komşusuna bir miktar kesip hediye ediyor. Çünkü ben Allah Resulü'nü böyle buyururken işittim demiştir. Radıyallahu anhu. Demek ki kardeşlerim burada komşuya iyilik davran, iyilikte iyi davranmak imanın kemalindendir. Ve... Ehli cahiliye, cahiliyet ehli olanlar da Allah Rasulü Aleyhisselam zamanındaki insanlar da bu şekilde、e, komşuluk haklarına dikkat eden、e, kimselerdir ki burada da kardeşlerim. Komşunun durumuna göre hediyeleşme, selam verme veya ona güzel yüz gösterme veya bir ihtiyacının olup olmadığını araştırıp onu gidermeye çalışma veya ihtiyacı olduğu bir şeyde yardım etme ve ona her türlü maddi manevi gelebilecek zararları önleme bunların hepsini yapar komşuluk hakkına girmektedir ki komşuya zarar veren kimseyi de Allah Resulü Aleyhi Veya komşusu kendisinin zarar vermesinden emin olmayan kişiyi Allah Resulü Aleyhi Vesselam böyle bir kişiye de imanı nefret etmiş, zarar vermenin büyük günahlardan olduğunu söylemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki kardeşlerim her ne kadar iyi komşu olabileceği gibi ne vardır? Kötü komşu da olabilir. Buna göre de insanın ne yapacaktır? Mesuliyeti, ona karşı daveti fazlalaşacaktır. Ona güzel bir şekilde İslam'ı davet, et, İslam davet etme, ona güzel bir şekilde örnek olma, güzellikle, güzel sözle davet etme, bunların hepsi ne yapacaktır? Komşuya, iyiliğe giren hususlardır kardeşlerim. Evet, 102 numaralı rivayet. もしれんうざいえ Evet çok yüce bir hadis kardeşlerim ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sözüne ve hepsinde de kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa. Burada ne vardır kardeşlerim? Özellikle Allah Resulü selam bu lafzı seçiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Ve burada da yani başlangıç ve dönüşe bir işaret var. Yani ne demektir? Her kim kendisini yaratan Allah'a iman ediyorsa ve bir gün yaptıklarının karşılığını alacağına iman ediyorsa yukarıdaki hadislerde zikredilenleri yapsın diyor. Her kim kendisini yaratan Allah'a iman ediyorsa ve bir gün yaptıklarının karşılığını alacağına yani ahirete iman ediyorsa ne yapsın? Fel yuhsin ila carihi. Komşusuna idalansın. なやつん、ファーストの名前は、あなたの名前は、あ m e s i gereken şeylerdir Ve diyor ki Allah'a Sözlü Selam filiyhsin ilacırihi, komşusuna iyilikte bulunsun. Yani ne asın, onu halini, durumunu araştırınsın, ona selam versin veya eğer yapılması gereken bir şey varsa ona yardımda bulunsun ve ona en azından eza vermesin. İyilik yapamıyorsa bile. Mesela geçen bir kardeşimiz el almak istediğinde komşularının kötü olduğunu duyduğu zaman. Ev almaktan vazgeçtiğini söyledi. Niye? Çünkü bizim örfümüzde de ne derler? Ev alma, komşu, komşu al derler. Eğer komşu kötüyse <gülüyor> ve bize zarar verecekse, yani orada oturmanın bir şeyi de nedir yoktu. Çünkü bize bir hakkaten örfümüzde de adetimizde de komşuluk hakları çok büyücedir. Tabi artık maalesef çok büyük büyük binalar yapılıp.、E, içine oturulunca maalesef komşuluk hakkı diye de bir şey kalmadı halbuki komşuluk hakkı bizim dinimizin emrettiği şeylerdendir kardeşlerimiz <gülüyor> ve ondan sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ne yapsın fel yukrim zayfahu misafirine ikramda bulunsun kardeşlerim bu ikram meselesi kişiden kişiye veya durumdan duruma göre değişen bir meseledir Kimi zaman farz ayin, kimi zaman farz kifaye, kimi zaman da müstahap olabilir ki bunların hepsi de güzel ahlaktandır kardeşlerim. Bukhari ve Müslim'de gelen sahih Bukhari'de ve sahih Müslim'de gelen bir rivayette Allah nasırı aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin ve onu mükafatlandırınsın diyor. Sahibe soruyor ey Allah nasırı onun mükafatı nedir? O dur ki bir günü ve gece ve misafirlik üç gündür buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun dışında eğer misafir kalmaya devam ederse bu da onun için sadakadır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine devamında her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim dille alakalı daha önce de rivayetler okuduk. Hakikaten önemli bir mesele çünkü kardeşlerin insan konuştuğu zaman konuştuğu şey iki iki ta ikidir. Ya hayırdır ya daşerdır. Ya da konuştuğu ya hayra götürür ya da ne yapar <gülüyor> şere götürür. Eğer konuştuğunuz hayır değilse yani Allah ve Rasulünün rızasını Allah Azze ve Celle'nin rızasını celbedecek bir şey değilse sizi Allah'a yaklaştıracak bir şey değilse ne yapın? Susun. Veya sizi ilgilendirmeyen şeylere ne yapmayın? Burnunuzu sokmayın. Susun. Ya hayır konuşun ya susun. Niye? Çünkü insan hayır konuşmadığı zaman bunun zıttı nedir? Şehirdir. Çünkü kelam, söz ikidir ya hayırdır? ya da şerdir ve insan ne yapması gerekir muhakkak dilini hayırda kullanması gerekir ki Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu gibi insanları diyor cehenneme yüzüstü atan dillerinden kazandıklarından başka bir şey değildir diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Hadise baktığımız zaman kardeşlerim Allah'a ve ahiret gününe imanla alakalı Ee, zahiri yani gözüken amellere bağlanma vardır ki Allah Resulü Aleyhisselam burada komşuya iyilik, daha sonra misafire ikram ve ya hayır konuşma ya da susmayı、e, emretmiştir ki burada insanı güzel amel yapmaya teşvik ve haramlardan da ne vardır? Uzak durmaya teşvik vardır ki burada demek ki komşuya iyilik yapmama veya kötülükte bulunma veya misafire ikrametmeme veya şer konuşma neymiş imanın zayıflığından başka bir şey değildir demek ki burada da iman ne yaparmış fazlalaşır ve eksildirmiş yani eğer bunları yaparsınız imanın en ne yaparsınız、e, kamil olur en üst derecesine ulaşırsınız Ama ne zamanki? Komşuya kötülük mi yaptınız? İmanınız azalıyor. Hayır konuşmaz. Şer mi konuşuyorsunuz? Ne yapıyor? İman azalıyor. Yani depodaki benzin bitmeye başlıyor. <gülüyor> Veya misafirinize ikram etmiyor musunuz? Ne yapıyor? İman azalmaya başlıyor. Yani depodaki benzin ne oluyor? Azalmaya başlıyor. Burada <gülüyor> yolda kalırsınız. Allah korusun kardeşlerim. Evet. Devam edelim. 103 numaralı rivayet. Bir takipin esvattan şetiline şöyle demiştim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına zina hakkında sordu. Ashab haramdır. Allah ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onu haram söylemişti dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buydu. Bir insan on kadınla zina etmesinden dolayı kazanılı günah, konuşuluğun tadıyla zina etme günahından daha azdır. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba hırsızlığı hakkında sordu. Ashab haramdır. Aziz ve Yüce'ye olan Allah, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onu haram kılmıştır, dediler. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. On ev halkından çalmasının günağı da, komşunun evinden çalmasından dolayı kazanacağı günahtan da daha az. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu ve sellem sahabesini zinadan soruyor. Evet. <gülüyor> Sahabe diyor ki bu bir haramdır. Allah ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı bir haramdır diyorlar. Buraya baktığımız zaman kardeşlerim、e, haram Allah ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığıdır. Bunun dışında Allah ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dışında bir şeyi helal kılma veya haram kılma yetkesine sahip sadece ve sadece ve sadece Allah ve Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'dır. Ve burada da Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam meselenin aslında basit bir mesele olmadığını belirtmek için, yani dikkatleri tamamen çekmek için ne yapıyor? Meseleye soruyla başlıyor. Ve zina'yı sorduğu zaman haram dediklerinde Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bir kimsenin diyor. 10 kadınla zina etmesi komşusuyla zina etmesi 10 kadınla zina etmesinden çok daha büyükdür diyor Allah Resulü Aleyhisselatullah. Kardeşlerim zina nedir? Allah korusun bizi ve neslimizi büyük günahlardan tutur. Eğer bir kimse bekar olarak zina etmişse yüz topa vurulur ve bir yıl ülkesinden, vatanından gurbete sürüldür. Eğer evli ise kadın ve erkek ne yapılır? Her ikisi de taşlanınlar öldürülür yani. reçmedir ve büyük günahlardandır. Burada Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunun büyük günah olmasına karşı bir kimsenin diyor komşusunun karasıyla zina etmesi günah olarak bundan çok daha büyüktür diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki kardeşlerim、e, zina'nın hepsi büyük günahdır ama bazısı ki burada dediği gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kişinin diyor hanımının karısıyla zina etmesi Allah korusun nedir bir、e, günah olarak ondan çok daha büyükdür diyor Allah Resulu Aleyhisselatu、e, Vesselam ve sonra Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam hırsızlıktan soruyor hırsızlık da büyük günahlardandır diyorlar ki haramdır Allah ve Resulu bunu ne yapmıştır haram yapmıştır bunun üzerine Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam diyor ki bir kimsenin Komşusunun evini hırsızlık yapması, evine girip hırsızlık yapması, on tane kimsenin evine girip hırsızlık yapmasından günah olarak nedir? Çok daha büyüktür.、Diyor. Yani büyük günah olmasına karşı bir kimsenin komşusunun evine girerek hırsızlık yapması bundan nedir? Çok daha büyüktür. Neden kardeşlerim? Çünkü bir belli bir komşuluk hakkı vardır. Belki de sizi evinde misafir etmiştir, ikram etmiştir ve sizde ne yapmışınızdır. Belki de evinde eve bir alıcı gözüyle bakıp işte nerede ne saklıyorlar, ne yapıyorlar çok daha rahat buna、e, elde edebilirsinizdir ve bir size karşıda bir güven var böyle bir şey yapmayacağına dair ve sizde böyle bir şey yaptığınız zaman komşuluk hakkına tecavüz etmiş ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Bu diyor, on eve girmekten, yani bir eve girip, yani komşusunun evine girip hırsızlık yapmak, on eve girip hırsızlık yapmaktan günah olarak çok daha büyüktür, buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu、e, vesselam. Demek ki kardeşlerim burada da、e, hırsızlıkla alakalı...、E, Zina ile alakalı Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam'ın her ne kadar büyük günahlar da olsa kişinin Allah korusun komşusunun hanımıyla zina etmesi veya komşusunun evine gelip hırsızlık yapması bundan isim olarak yani günah olarak çok daha büyük olduğunu bildiriyor Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle bize büyük günahlardan da haramlardan uzak duranlardan merhameti ile Merhamet ettiği kullarından eyinessin kardeşlerim. Yarın kıyamet günü oraya sakladığı 99 merhametiyle merhamet edip cennetini girdirdi kullarından eyinessin. Hakka hak verip hakka tabi olan, bahtılı da bahtil verip bahtilden sakunan kullarından eyinessin inşallah Allah seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah maamin. Subhanakallahumma bihamdik. ش ه د ان لا اله إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ه و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين